Evet. Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala'ya sonsuz hamd olsun. Rabbimize sonsuz hamd olsun. Bizleri tekrar burada kendisini anmamız için bir araya getirdi. Onun ismini zikretmeye, onu yüceltmeye, onu övgülerimizi takdim etmek için bu arada toplanmaya bizleri muvaffak etti. Eğer Rabbimiz muvaffak etmeseydi biz buna kendiliğimizden muvaffak olamazdık. Rabbimize hamd olsun. Bizi burada onun üzerimizdeki en büyük nimetini anmak için üzerimizdeki en büyük nimetini hamd etmek için bir ay topladı. Rabbimiz Allah azze ve celle'ye sonsuz hamd olsun. Hadi. Bizim kelimelerimiz, bizim sözlerimiz ona sene etmeye, onu yüceltmeye, onu övmeye kifayet etmez. O kendini övdüğü, kendini yücelttiği, kendine sene ettiği gibidir. Dedik ki bizleri burada üzerimizdeki en büyük nimeti anmak için, o en büyük nimetten bahsetmek için, o en büyük nimet için ona hamd etmek için ve o en büyük nimetin ne olduğunu idrak etmek, fehm etmek için Burada bir araya topladı Rabbimize hamdolsun Onun bizler üzerindeki en büyük nimeti Hiç şeksiz ve şüphesiz Selefimizden, salih selefimizden Süfyan İbni Uyeyne Rahimehullah'ın da söylediği gibi Allah'ın Kulları üzerindeki en büyük nimeti En büyük ihsanı, en büyük fazlı Onlara La ilaha illallahı öğretmesidir. La ilaha illallah. Geçen hafta bir taki hadisini anlattık hatırlıyorsunuz değil mi? Kartvizci hadisini. İbni Hibban sahihinde, hakim de müstedrekinde, Abu Musa el-İşâri radıyallahu anhudan yapılan rivayette. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Musa aleyhisselam'dan bahsederek, Musa dedi ki, Ya Rabbi, ey Rabbim, Allimni şey'en ed'ûke ve ez'kuruke ed bi'hi. Ey Rabbim, bana öyle bir şey öğret ki, sana onunla dua edeyim. Ve seni onunla zikredeyim. Musa aleyhisselam Allah Subhanahu ve teala'nın konuştuğu değil mi Musa? Kelimullah. Diyor ki ey Rabbim bana öyle bir söz öğret ki sana onunla dua edeyim ve seni onunla anayım, seni onunla zikredeyim. Yüce Allah ona buyurdu dedi ki kul ya Musa la ilahe illallah. Ey Musa de ki la ilahe illallah. Musa ne talep Rabbimizden? Onu zikretmek için ve ona dua etmek için. Bir söz öğretmesini. Rabbimiz de ona dedi ki La ilahe illallah de olsa. Musa. Musa dedi ki Ya Rabbi Kullu ibadike yekulûne hâza Ey Rabbim kullarının hepsi bunu söylüyor. Yani ne istiyor Musa Aleyhisselam? Özel. Çok özel hususi bir şey. Yani bu herkesin bildiği herkesin söylediği bir şey. Hani bana özel hususi bir şey yok mu? Rabbimiz buyurdu dedi ki ona cevaben, Ya Musa, لو enne semavati seb'a ve amirahunne gayri Ey Musa, eğer yedi kat semavat ve oranın benim dışındaki sakinleri vel aradine seb'a fi kiffetin ve yedi kat yeryüzü terazinin bir kefesine konulsa ve la ilahe illallah fi kiffetin la ilahe illallah da diğer terazinin gözüne konulsa <mâ> <bihinne> la, ilahe <illallah> la ilahe illallah onları ne yapar? Ağır basar. Böyle bir nimetten, böyle yüce bir şeyden bahsediyoruz. Bir takat hadisinde la ilahe illallah neyin karşısında ağır bastı? 99 tane sicil defterinin karşısında. Burada diyor ki Rabbimiz ey olsa. 7 kat semavat ve oranın ahalisi, meleklerden ve Allah'ın bizim bilmediğimiz mahlukatından oranın ahalisi, ve yedi kat yeryüzü ve oradakiler bir kefede olsalar, La ilahe illallah da başka bir kefede olsa, La ilahe illallah onlara ağır basar. La ilahe illallah. Subhanallah. Bunları niye tekrar ediyoruz? Geçen dersin başında da söyledim. Bunun başında da söyledim. Böyle şeytan aramızda dolaşıp da bazılarımızın kulağına şunu fısıldamasınlar. Fısıldamasın. Ya bu nedir bu La ilahe illallah? Her gün La ilahe Ya başka mevzu mu yok? Sizin başka mevzunuz mu yok? Yok bizim başka mevzunuz. La ilahe illallah. Bundan daha değerli bir söz olabilir mi? Yedi kat semavatın içindekilerle birlikte, yedi kat arzdan teraziye konusunda daha ağır gelecek bir şeyden bahsediyoruz. Böyle bir celsede, bir mecliste 15 dakika, bir saat anlatmayla bitecek bir şey mi bu? Hayır, bitecek bir şey değil. O yüzden burayla alakalı dikkatli olun. Şeytan hiçbirimizi artık ya tamam bu la ilahe illallah konusunu anladık cinsinden bir vesveseyle kandırmasın. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hep söylüyoruz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de Allah onu insanlara uyarıcı ve müjdeleyici olarak gönderdikten sonra 13 sene 13 sene boyunca ne anlattı biliyor musunuz? Sadece la ilahe illallah. Yoksa Nebi sallallahu aleyhi ve sellem vefatına kadar la ilahe illallah anlattı. Vefatına kadar la ilahe illallah anlattı ve buna çağırdı. Ama Mekke'de bu 13 sene var ya Sadece la ilahe illallah anladın. Yanında ne? Namaz var, ne oruç var, ne hac var, ne zekat var, ne haramlar, ne emirler, ne yasaklar. Hiçbirisi yok. Sadece hicretten bir iki sene, üç sene önce namaz farz edildi. On üç sene boyunca sadece insanlara la ilahe illallah anlatıldı. Bu konuda da inşallah teyakkuzda olalım. Aklımız bu konuda bize şey, birilerinin şeytanın kulağımıza fısıldayacağı şeylerden inşallah... Teyakkuz halinde olsun. Geçen haftaki derste La ilahe illallah'ın iki tane rükunundan bahsettik. Kim hatırlıyor bunları? Nefi ve ispat. Nefi nedir? Reddetmek. reddetmek. Neyi reddetmek? Allah'ın dışında ibadet edilen hepsini reddetmek, hepsine inkar etmek, küfür etmek. İspat nedir? Allah'ın... İbadet İbadet tek, tek, tek ilahın Allah Azze ve Celle olduğunu ispat etme kabul etmek. Bunlar ne dedik? La ilahe illallah'ın iki tane hürükünü. <gülüyor> Bunlar olmadığı zaman, nefi ve ispat olmadığı zaman tevhid bir araya gelmez. gelmez. Bu nefi ve ispatın manasını Allah Subhanahu ve teala'nın iki ayet-i kerimesinden iki örnekle izah ettik. Birinci ayet-i kerimede İbrahim aleyhisselamın babasına ve kavmine söylediği bir sözden bahsettik. Ne diyor İbrahim? Ben sizin taptıklarınızdan vereyim ancak beni yoktan var eden müstesna. Müstesnadır. Beni yoktan var eden, beni yaratan müstesna ben sizin taptıklarınızdan Dediğim. vereyim dedi. Ve bu sözünü kendisinden sonra gelecek olanlara ne diye bıraktı? La ilahe baki bir söz olarak bıraktı. İbrahim'in bıraktığı baki söz hangisi? La ilahe illallah sözü. İbrahim bu sözü nasıl tabir etti? Sizin taptıklarınızdan vereyim. Burası hangi rükün? Nefi rükün. İllellezi fatarani. Ancak beni yaratan müstesna. Burası hangi rükün? İspat. İspat rükün. İkinci ayeti kerimede Nebi sallallahu aleyhi ve selleme hitaben Rabbimizin. De ki, ey kitap ehli sizinle benim arandaki ortak bir söze gelin. Ortak bir kelimeye gelin. Neydi Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin çağırdığı ortak kelime? La ilahe, La ilahe illallah kelimesi. Bu ayette nasıl tabir edilmiş? Allah'tan başkasına tatmayalım. Hiçbir şey ona ortak koşmayalım. Koşmayalım. Allah'tan başkasına ibadet etmeyelim. Hiçbir şey ona ortak koşmayalım. Allah'ın dışında birbirimizi Rabler edinmiyor. edinmiyor. İşte Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin daveti olan la ilahe illallah kelimesinin anlamı da bu ayette böyle vücut buldu. Öyleyse la ilahe illallah'ın gerçek doğru manası nedir? Allah'tan başka i̇badet hak, ilah. hak ilah yoktur. İlah ne demekti? mabut yani i̇badet edilen. İbadet, edilen. ibadet edilen. Allah'tan başka mabut yoktur desek doğru olur mu? Olmaz Olmaz. Olmaz. Neden? Allah'tan başka mabutlar var. var. Burada nefret ettiğimiz şey Allah'ın dışında mağbutların varlığı Bilmiyorum. değil. Neyi nefret ediyoruz? Onların ibadete layık olmayışlar İbadete müstehak olmadıkları. Yani la ilahe illallah Allah'tan başka hak mabut yoktur. Onun dışında mağbutlar vardır. Ama onların mağbutluğu, uluhiyeti onlara tapınılması ne iledir? Batıl iledir. Batıldır. Bühtandır. Zulmün en büyüğüdür. İbadetten il hiçbir payları yoktur. La ilahe illallah'ın iki rüktünü öğrendik. Nefi ve ismat. La ilahe illallah'ın anlamını öğrendik. Allah'tan başka hak mağbut yoktur. İbadete hak eden, ibadete layık olan hiçbir ilah yoktur. Onun dışında ibadet edilen ilahlara zulüm ile bühtan ile delilsiz olarak onlar bunu hak etmedikleri halde ibadet ediliyor. Onların ruhiyetleri batıldır. Sonra dedik ki Nasıl ki abdestin, namazın ve şeriattaki diğer sahil emirlerin, ibadetlerin Allah Azze ve Celle'ye karşı yapıldığı zaman sahih olabilmesi için bunların bazı rükunları var, bazı şartları var değil mi? Sünnetleri, müstahatları var. Aynı şekilde de ki La İlahe da böyle. Rukunlarını öğrendik iki tane. Nefi ve ispat. Bunlar çok mühim. Eğer nefi ve ispat olmazsa tevhid olmaz. olmaz. Birisi dese ki evet ben kabul ediyorum Allah ilahtır. Evet kabul ediyorum Allah ibadete hak ediyor. Evet kabul ediyorum Allah'a ibadet edilir. Bu kimse tevhid ehli olur mu? Olmaz. Neden olmaz? Hangi rükmünü gerçekleştirdi? İspatı yaptı. Ne kaldı geriye? Nefi kaldı. Ne yapmalıydı? Allah'ın dışındaki bütün mabutlardan da bunu nef idi. Hatta bu nefi, bu inkar, Allah'ın dışındaki mabutları reddetme o kadar mühim ki Allah Subhanahu ve teala bunu Kendisinden, kendisine imandan önce zikrediyor. Evet, önce, reddetmek önce reddetmek gerekiyor. La ilahe illallah sözünde önce ne yapıyoruz? <gülüyor> önce nefh ediyoruz, sonra ispat ediyoruz. Allah subhanahu ve buyuruyor diyor ki, Bakara suresinde, ikraha اِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ Dinde bir zorlama? Yok. Dinde bir zorlamaya hacet? Yok. Zira ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Rüşt? Hayır. Ey rüşt doğru yol dalaletten gıvayetten açık açık bir şekilde ortaya çıktı. Her şey her şey o orta. Kimseyi zorlamaya gerek yok. Arkasından diyor ki Rabbimiz. "Ve yekfur bi't-taguti ve yu'min billah faqad istemsaka bil'urwati'l-vusqa lam infisam laha." yekfur bi't-taguti." Kim tagutu inkar eder, taguta küfr eder. Sonra "ve yu'min billah" ve Allah'a iman ederse Artık bu kimse kopmayacak, sapa sağlam bir kulva tutunmuş demektir. Ne yaparsa diyor Rabbimiz? Ne yaparsa? Tağut, tağut. Tağutu reddedip Allah'a iman ederse. Bakın tağutun reddinden neyden önce zikredilmiş? Allah'a Allah. iman etmekten önce zikredilmiş. Zira tağut reddedilmezse, nefi yapılmazsa ispat gerçekleşmiş olmaz. O zaman... İnşallah bugünkü meclisimizde kısaca ben özetlemeye çalışacağım. İnşallah. La ilahe illallah'ın şartlarını öğrenelim. La ilahe illallah'ın anlamını öğrendik. Yani anlamını nasıl öğrendik? Mücmel olarak. Yoksa bunun için çok uzun zamanımız daha var inşallah. Mücmel olarak. La ilahe illallah'ın anlamı nedir? Anlamı budur. La ilahe illallah'ın erkanı rükunlar nedir? İşte rükunlar bunlardır. Nefi ve ispattır. Bir de bu la ilahe illallah'ın şartları var. Şart ne demek? Abdestin şartları var değil mi namazın? Olmazsa olmaz. Namazın şartları var. Olmazsa olmaz. Namazın şartları hangileri biliyor musunuz? Hanefi mezhebinde öğrendiğimiz şekilde farzları var ya. Altısı içinde, altısı dışında. Evet. İşte o dışındaki farzlar bunlar şart demek. O işin içine girmeden bunlar yapılmazsa namaz olmaz. Olmazsamız. Bir... Ne gibi mesela? Hadeden taharet, değil mi? Evet. Yani ne yapmak? Abdest almak. Mecasetten taharet, setri avret değil mi? Avreti örtmek. Kıbleye yönel. Bunlar ne namazın şartları eğer bunlar olmazsa namaz olmaz. geçerli olmaz adam abdest almadı <gülüyor> abdest almıyor böyle bir şey görmüyor namaza geçse kıbleye dönse bütün şartları yerine getirse ve huşu içerisinde gözyaşları dökerek Allah'a karşı namaz kılsa ne deriz biz bu kimseye senin namazın batıl. batıl namazın kabul olmadı ya olur mu ama bu kadar ben samimi yaptım hayır tek başına samimiyet burada senin bu ibadetinin kabul olmasına yetmez zira ibadetin kabulü için samimiyetle beraber ne şartı var İttiba. İttiba. şartı var. Bak burada bir şartı sen ihlal ettin. Bize yıllarca şöyle öğrettikleri için bu konu özellikle üzerine vurulması lazım. Kısa anlatıyorlar değil mi? Birisi görmüş adamın bir tanesini. Ya sen ne yapıyorsun demiş. İşte adam dağdan aşağı yuvarlanıyormuş. Hatırlıyor musun kısayı? Ne yapıyorsun? Demiş ki ben namaz kılıyorum. Demiş ki ya namaz öyle olmaz ki böyle olur. Ondan sonra bir de bakmış ki o adam suyun üstünden yürüyerek gidiyor. Batmadan ha demiş ki demek ki tamam ben karışmayayım buna. Yani o adam bu kadar samimi evliye artık suyun üstünden yürüyerek gidiyor böyle hikayelerle büyüdük burada ne anlatılıyor bize yani önemli olan nedir senin samimi. samimi olman samimi olduktan sonra sen ne istediğin gibi yap bu işi hiç fark etmez hayır böyle değil bu batıldır eğer böyle olsaydı Allah azze ve celle şey, bu şeriatları bu peygamberlere göndermezdi hasıl uzatmayayım abdestin namazın şartları olduğu gibi la ilahe illallah'ın da şartları var eğer bu şartlar yerine gelmezse la ilahe illallah sözü sahibine hiçbir fayda vermez Hiçbir fayda vermez. Mesela şu kadar basit olamaz yani. Allah elçisini gönderdi. O elçi kavmini la ilahe illallah'a davet etti. Onlar da sırf bu kelimeyi söylemek için banane banane diye direttiler ve bundan dolayı cehenneme gidecekler. Hayır bu kadar basit olamaz bu iş yani. Biz de söyledik diye cennete gideceğiz. Bu kadar basit bir şey? Değil. Bunun şartları var. Bunu söylediğimiz zaman biz bir şeyi kabul etmiş bir şeyi reddetmiş oluyoruz ve yerine getirmekle zorunlu olduğunuz şartlar var. Eğer bu şartları getirirsek yerine o zaman la ilahe illallahın bu bahsedilen bu zikri geçen faziletinden ne yapmış oluruz? İstifade etmiş oluruz. Selef'ten bununla alakalı bazı rivayetler var. Bunların en meşhuru, en yaygını <gülüyor> <gülüyor> Vehbib'in münebbi rahimehullah'a deniyor. Diyorlar ki la ilahe illallah cennetin anahtarı değil midir? La İlahe nedir cennetin? Anahtarıdır. anahtarıdır. Diyor ki evet La İlahe cennetin anahtarıdır. Ama hiçbir anahtar yok ki üzerinde Diş olmasın. dişleri olmasın. Eğer sen üzerinde doğru dişli anahtarları getirirsen sana o zaman ne yapar bu, bu kapılar? Açılır. Üzerindeki dişlerle neyi kastediyor? Bu La İlahe yerine getirilmesi gereken şartları var. İlim ehli de, tevhid ve sünnet alimleri de kitap ve sünnet naslarını araştırarak istikra ile tetebbu ile bunu araştırma deniliyor. Yani onlara bakarak bu nasların delaletleri La ilahe illallah'ın şartlarını bize beyan etmişler. La ilahe illallah'ın sahibine fayda vermesi için şu yedi tane şartın yerine gelmesi lazım. Kaç tane şartı varmış? Yedi, yedi tane şartı var La ilahe illallah. Bu şartlardan maksat Bunların öğrenilmesi değil. Bunların sorulduğu zaman sayılması değil. Evet insan bunu gerçekleştirmek için... ...la ilahe illallah'ın şartlarını... ...tahkik edebilmek için önce bunları bilmeli. Ve sonra bunları sindirmeli. Ve bu şartları kalbinin hakikate, imana... ...çevirmeye gayret etmeli. Yoksa niceleri vardır ki... ...la ilahe illallah'ın şartı kaç dersin? O da bilir, cevap verir. Ama bunların hiçbirisini tahkik ediyor, tatbik ediyor değildir maksat bu değil niceleri de vardır ki bu şartları yerine getirmeye gayret ediyordur ama sorduğun zaman hatırlayamaz bilemez olabilir yani bu şartlardan maksat bunların madde madde öğrenilmesi değil maksat bu olmamakla beraber biz madde madde de inşallah öğrenelim çocuklarımıza da evdeki hanımlarımıza da neslimize zürriyetimize de böyle bunları telkin edelim hani telkin ediyoruz ya İslamın şartı kaç imanın şartı kaç la ilahe illallah'ın da neyi var şartları var Bunları da çocuklarımız, nesillerimiz bilsinler. İnşallah. Diyor ki ilim ehli, La illallah'ın birinci şartı ilimdir. Birinci şart neymiş? İlim. i̇lim. i̇lim. Ne demek yani ilim? i̇lim her La ilahe illallah'ın ifade ettiği manayı, ne anlama geldiğini, nefi ve isbatı ile, yani ikirikünü yine bu konudaki bilgisizliği, cahilliği ortadan kaldıracak bir şekilde bilmek. La ilaha illallah'ın birinin şartı bu bilmek ilim İlim. bilmek insan la ilaha illallah'ın ne manaya geldiğini nefi ve ispat ile yani uluhiyeti ibadete layık olmayı ibadet edilebilmeyi Allah Azze ve Celle'den başka her şeyden nefret ettiğini bu kelimenin ve ibadetin sadece Allah Subhanahu ve Taala'ya halis kıldığını ne yapması lazım bilmesi lazım eğer bunu bilmiyorsa Bundan daha kötüsü yanlış biliyorsa bu kimsenin söylediği la ilahe illallah sözünün kendisine bir faydası olmaz. İsterse binler kere tekrar etsin. Sabah akşam la ilahe illallah zikrine devam etsin. Sorduğun zaman la ilahe illallah sen bu sözde ne kastediyorsun? Eğer şu cevabı veriyorsa la ilahe illallah yani Allah vardır. Yani Allah birdir. Yani bizi yaratan Allah'tır. Yani Rabbul Alemin bütün bu kainatın sahibidir. Eğer La İlahe bunu kastediyorsa bu La İlahe bu anlamı kasteden kimseye faydası olacak mı? Olacak mı? Olmayacak. Olmayacak. Neden? Çünkü bu kastettiği, bu bahsettiği anlam La İlahe kendisi sebebiyle geldiği anlam değil. Allah inancı böyle olan La İlahe deyince yani Allah vardır, Allah birdir Allah kainatın halikidir, malikidir. Bütün işleri, bütün kainatı, evreni o idare ediyor. Manasını kast eden kişinin Allah inancı Ebu Cehil'in, Ebu Leheb'in, Sair müşriklerin Allah inancının bir adım önünde değildir. Onlarla aynı Allah inancına sahip. Eğer bu Allah inancı onları mümin, et, mümin yapmaya, muvahhit yapmaya yetmediyse onları cehennemde ebedi kalmak, kalmaktan kurtarmaya yetmediyse bir başkasına da ismi Ahmet Mehmet Abdullah di, di oldu diye, kendisine Müslüman diyor diye, La İlahe illallah söylüyor diye ne yapmaz fayda? Etmez. Bütün ilim ehlinin icmasıyla bu kelimenin anlamını bilinmeden söyleyen kimseye faydası yoktur. Bunu bilmeyenler şöyle zannediyorlar. Adam La İlahe illallah diyen cennete gider değil mi? La İlahe illallah diyen cennete gider. Ama bunun bir şartları var. Ya vallahi şöyle yapan insanlar var ya, yoldan adamı çeviriyor turisti, yabancı mesela, Ece Japon. Ona telkin ediyor, la ilahe illallah, o da diyor ki, la ilahe illallah diyor ki elhamdülillah, bu da kurtuldu artık sen. Bu anlattığım efsane değil ya, böyle insanlar var. Tanıyor musunuz hocam nimetinde Subhanallah. Benden uzun şu kadar sakalı Ben tanış, şah, şahsen de tanıyorum. Japonya'da kart bastırmış, üzerinde la ilahe illallah, Japonca söylenmesi yazıyor. Bunu yollarda dağıtıyor insanlara, burayı okur musunuz diyor. Japon'da okuyor La İlahe İllallah dediğiyle tamam bu da kurtulma. Bu adamın düşünce bu, bu adam neye iman ediyor? Bu adam neye iman ediyor? La İlahe sözünü böyle söyledi kurtuldu. Yani ne dediğini bile bilmiyor adam. Herhangi bir yabancı girmiş hocam bir rock konserinde. Stadyumda bir konser varmış Japonya'da. Girmiş bunu da seviyorlar ton ton yaşlı bir dede. Mikrofonu işte işte şarkıcılardaki mikrofonu almış. Demiş ki ben bir şey söyleyeceğim. Bütün stadyuma La İlahe İllallah böyle. Sar demiş ki tamam bu kadar işte binlerce adam Müslüman yaptı. Ya bu adam neye itikad ediyor? Bu, bu adamların ne söylediğinden bir, bir farkında mı bunlar ne söylediklerini? Değiller. Bu onlara fayda eder mi? Etmez. Onlara nasıl fayda etmezse adı Müslüman diye anası babası Müslüman diye kendini Müslüman zannediyor diye bu sözün manasını bilmeden ne söylediğini farkında olmadan söyleyen adama bu söz fayda etmez. İlim ehlinin icması ile. Birinci şart nedir? İlim. İlim. İlim neyi ortadan kaldıracak? Cehaleti, Cehaleti ortadan kaldıracak. Yani La İlahe İllallah'ın anlamıyla alakalı bilgisizliği ortadan kaldıracak. Geçen burada mı söyledik? Cehalet, iki kısım cehalet var. Nasıl? İki kısım cehalet var. Bir tanesi adama sordun La İlahe nedir? Dedi ki bilmiyor. Bu cahil. Bu adamın mutlaka öğrenmesi lazım La İlahe İllallah'ı ki mümin olması için. Bunun durumu biraz daha iyi. Basit. Buna basit cehalet deniyor. Basit bir cehalet. Adam bilmiyor. Birisi de var ki la ilahe illallah nedir dediğin zaman ne diyor? Yani Allah'tan başka yaratıcı yoktur. Bunun durumu daha tehlikeli. Bu hem bilmiyor, birinci cahalet hem de bilmediğini de bilmiyor. Biliyorum zannediyor. La ilahe illallah'ın şartı ilim. Rabbimiz buyuruyor diyor ki: "Salem ennahu la ilahe illallah." Ne dedi Rabbimiz? "Falem bil bil ki ennahu la ilahe illallah." Allah'tan başka ibadete layık ilah mabut yoktur. yoktur. Ne ile başladı Rabbimiz? Evet. Bil demeyle başladı. Hatırlıyor musun usulü telasenin başında? Evet. İmam Bukhari buna bir başlık atmış. Ne diyor? İlmin, bilmenin sözden ve amelden önce olacağına dair bab. Evet. Fa'lem. ennahu la ilahe illallah. La ilahe illallahı bil. Önce ne diyor Rabbimiz? Önce bil. Bilmeden bunu söylersen bir faydası? Yok. Yok. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah Allah. Uthman İbni Affan radıyallahu an. Anlıyor musunuz Uthman İbni Affan? Hazreti Osman radıyallahu an Raşid halifelerin kaçıncısı? Üçüncüsü. Meleklerin kendisinden haya ettiği Osman radıyallahu an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den yaptığı rivayette Sahih Müslim'de İmam Müslim tahric etmiş. Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Men mâta, o o يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه Kim la ilahe illallah bilerek ölürse o kimse cennete gider. Ne şart koştu ne bir sallallahu aleyhi ve sellem? Bilmeyi şart koştu. Kim la ilahe illallah bilerek ölürse ne yapar? Cennete gider. Ne gider. Ney şart koştu? Bilmeyi şart koştu. La ilahe illallah'ın şartı nedir o zaman? Bilmek. Bilmek. Bunun anlamını bilmek. İkinci şart. Yakin. Yakin. Yakin ne demektir? Yakin, kesin olarak bilmek. Bilmenin bir üst mertebesi. Yakin, kesin olarak, yakinen bilmek. Bilmenin bir üst mertebesi. Yakin neyi ortadan kaldıracak? Bilme, cehaleti bilmemeyi ortadan kaldırır. Yakin neyi ortadan kaldıracak? Şekki ve şüpheyi ortadan kaldıracak. Şekki, ve şüpheyi ortadan kaldıracak. Yani birinci şartı yerine getirip La ilahe illallah'ın manasını bildikten sonra ibadeti sadece Allah Azze ve Celle'e taksiy edip sadece Onun hakkı olduğunu bilip ondan başka hiç kimseye yapılmayacağını bildikten sonra ne olması lazım yakîn olması lazım. Yani bu konuda bir şüphe, bir tereddüt olmaması lazım. Çünkü şüphenin tereddütün olduğu yerde iman olmaz iman kesin bir inançta olur şüpheyle tereddütle olmaz zaten şüphe şöyle bir şey değil insan şüpheyle yaşayamaz şüphe insana gelir insan bu şüpheyi ya def eder ya bu şüpheyle beraber tepetaklak gider ama bu şüpheyle beraber hayatını insan sürdüremez ne olacak yakin olacak şüpheyi şekki ortadan kaldıracak şekilde Rabbimiz Yüce Allah subhanehu ve teala buyuruyor. Diyor ki İnnemel mu'minûne lezîne âmenû billâhi ve rasûlihi Mü'minler ancak öyle kimselerdir ki Allah'a ve onun rasulüne iman ederler. Sonra ثümme lem yartâbû sonra ne yapmazlar? Sonra bu konuda herhangi bir tereddüde, şek ve şüpheye düşmezler. Müminlerin vasfı nedir? Allah'a iman ederler, Resulüne iman ederler ve bu imanlarında şüpheye düşmezler. Öyle şüpheye düşmemek imanın şartıdır. Şüpheye düşmemenin işte aksi de ne dedik? Yakîn. La ilahe illallah'ın kaçın şartı? Yazalım mı tahtaya? Yazıyor musunuz? Yazıyorum hocam. Tamam. Yakîn. Kesin bir şekilde bilmek. Hiçbir şüpheye tereddüde mahal bırakmadan bilmek. Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Sahih-i müslim. Müslim'de Ebu Hureyye radiyallahu anh'un rivayet etti hadis-i şerifte evet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enni Resulullah. Diyor ki şehadet ederim ki Allah'tan başka ibadete layık ilah mağbut yoktur. Ve şehadet ederim ki ben Allah'ın Resulüyüm. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kendinin de Allah'ın Resulü olduğunu ne yapıyor? Şehadet, şehadet ediyor. O da, da şehadet etmek zorunda. Biz nasıl onun Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmek zorundaysak o da buna zorunda. Sonra diyor ki Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam La <gülüyor> yelkallaha bihime abdun ghayru şakin fihime illa dehalel cennet Kim bu şehadetle Allah'a kavuşursa ve onda hiçbir şek etmeksizin hiçbir şüpheye düşmeksizin Allah'a bu şahadetle kavuşursa ne yapar? Bu kimse cennete girer. Ne şart koştu ne bir salat selam? Yani hiçbir şekilde şüphe düşmemeyi yani yakin. Kim bu şehadetle kalbinde hiçbir şüphe olmadan Allah'a kavuşursa ne yapar? Cennete gider. O zaman la ilahe illallah'ın bu hadisteki şartı nedir? Yakın. Yani şüpheye düşmemek. Birincisi neydi? İlim. İlim. İkinci şart? Yakın. İlim neyi kaldıracak? Cahilliği. Cahilliği. yakın neyi kaldıracak? Evet. Ve Şüpheyi şüfe. ve tereddütü ve şekki kaldıracak. İkinci şartı bu. Evet. La ilahe illallah'ın üçüncü şartı ikhlas. İhlas. Ne demek ihlas? İhlas halis yapmak demek. Halis. Halis. Hı. Trabzon balı. bence ne demek bu halis? Orijinal. Başka ne? Saf. Saf. Bir, bir katkı maddesi yok katışıksız demek yani İhlas da bu demek halis Allah'a ihlaslı olmak dini Allah'a halis kılmak bu sözde bu sözün ifade ettiği anlamda bu sözün ifade ettiği anlamı yerine getirirken Allah'ın bütün emirlerinde ve bütün yasaklarında ne yapmak? dini Allah'a halis kılmak Halis. Başka bir niyet yok. Kalpte başka bir teveccüh yok. Başka hiç kimseye yönelme yok. Ne var? Halis. Allah için sadece. Namaz kılıyor halis Allah için. Değil mi? Secde ediyor halis Allah için. Bu da şart, la ilahe illallah'ın üçüncü şartı. Ve çok mühim bir şart ihlas. İhlas var ya subhanallah. İhlas. İhlas Kullaha, nefse belki en ağır gelen ibadet, en ağır gelen ameldir. Seleften biri söylüyor, ihlas var ya diyor ihlas. Nefse en ağır gelen amel ihlastır. Neden? Çünkü diyor ki nefsin bundan bir payı yok. Nefsin bundan bir payı, bir çıkarı yok. İhlas çok zor bir şey. Allah'a halis kılmak. İnsanlar ne der? Umursamadan. Yani övmelerini de umursamadan, yermelerini de, kınamalarını da umursamadan. Çünkü kalp nereye teveccüh etmiş, nereye dönmüş? Yüce Allah'a dönmüş. Ne derseniz deyin, umurumda mı olur benim? Değil mi? İnsanlar ne düşünür hakkımda? Umurumda mı olur benim? İhlas bu demek. Bu çok zor bir şey. Rabbimiz diyor ki Allah Subhanahu ve teala Beyyine suresinde وَمَا أُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ Oysa onlar dini hanifler olarak Sadece Allah'a halis kılmaktan başka bir şeyle emir olmadılar. Oysa onlar hanifler olarak dini sadece Allah'a halis kılarak ona ibadet etmekten başka bir şeyle emir olunmadılar. Bu cümlenin orijinal şeyi Türkçesi nasıl söylenir bunun? Onlar sadece şununla emir olundular. Neyle emir olundular? Dini Allah'a halis kılarak hanifler olarak sadece Allah'a ibadet etmekle emir olundular. Emrolunduğumuz en büyük şey bu. Emrolunduğumuz yegane şey bu. Hatta var olmamızın sebebi bu. Öyle değil mi abi? Var olmamızın sebebi bu. Hanifler olarak ne demek hanif? Hanif. Meyleden, meyleden demek. İbrahim hanif. İbrahim'in hanif milletine uyur buyuruyor Rabbimiz. <gülüyor> hanif ne demek biliyor musun? Hanif meyleden demek. Şirkten tevhide doğru meyleden yönelen demek. Allah'ın dışındaki her şeyden Allah'a doğru yönelen demek. Allah'ın dışındaki bütün ilahlardan, bütün mabutlardan, bütün tağutlardan Allah'a itaat etmeye, Allah'ı tevhid etmeye yönelen demek. Rabbimiz diyor ki: "Sadece bununla emrolundular." Hanif olarak yani Allah'a yönelerek, tevhide yönelerek, dini Allah'a halis kılarak Allah'a ibadet etmekle emrolundular. Başka bir başka bir şeyle emrolunmadılar. Emrolunduğumuzya gelen şey budur. Ve var olmamızın da yegane sebebi budur. Ben burada konuşuyorsam şu anda, gözümüzü kırpıyorsak, siz bana bakıyorsanız, bu su yaratılmışsa bizim için vallahi bundan başka bir gayesi yok. Hanifler olarak dini Allah'a halis kılıp ona ibadet etmek dışında bir gayemiz yok. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbimiz ne diyor? Onlar sadece bununla emralım. فَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلِس۪ينَ لَهُ Dini Allah'a halis kılarak yani ibadetleri Allah'a halis kılarak hiçbir katışıksız başka hiçbir niyet, yöneliş, düşünce hesap olmadan kalpte ne hesaplar dönüyor değil mi? Namaz kılarken böyle değil mi camiye giderken böyle zikir kurama kurken kalpte ne hesaplar dönüyor? İhlas ne? Bu hesaplardan kalbi boşaltmak. Nereye kalbin teveccüh etmesi lazım? Yüce Allah'a. Yoksa senin kalbinin teveccüh ettiği bu hesapları yapan adamların kendilerine bir faydası olmayacak. Sana, Sana nasıl faydası olsun? Ve Rabbimiz <gülüyor> halis olandan başkasını ne yapmayacak? Kabul, kabul etmeyecek. Halis olandan başkasını içinde katışık varsa kabul edilmeyecek. Rabbimiz diyor ki اَنَا اَغْنَ الشُّرَكَ yani şirk Ben, bana eş koştuğunuz şerikler var ya, onların içinde en gani olanınızın. Benim umurumda değil yani. En gani olanızım. Hiçbir şeye ihtiyacım yok. Men amile amelen eşreke fihime iye gayri teraktuhu ve şirkuhu. Kim bir, bir amel işler, bir iş yapar ve o işte bir başkasını bana ortak ederse ne yaparım? Onu da onun şirkinde, amelinde terk ederim, bırakırım. Allah'ın buna ihtiyacı yok. Sen bir amel işledin Allah için. Allah için geldin. Allahu Ekber namaza durdun. Baktın ki haa. abi bana bakıyor. Ne yaptın? Biraz daha duruşu düzelttin. da biraz daha huşu yaptın. Sece'de biraz daha huşu yaptın. Kimeydi bu amel? Sadullah abi. Önceden kimeydi bu amel? Allah'aydı. Allah Şimdi Sadullah abi görünce ne yaptın amele biraz daha? Bir şeyler kattın. E bu amel katışıksız mı yoksa katışıklı mı? Katışıklı. Yani katışıklı neyin tersi? Kalis değil. İhlas burada? Yok. Allah diyor ki onu da terk ederim. Şirkin de terk ederim. Bu konuda en ganiye olan, en zengin olan ben. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor diyor ki Allah. Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ya Resulallah, Men es'adun nasi bi şefaatike yevmel kıyam Kıyamet günü senin şefaatinle insanların en bahtiyarı en mutlusu en mesudu kim olacak senin şefaatinle en fazla kim bahtiyar olacak diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem vallahi diyor Ebu, Ebu Hureyre seni hadise olan hırsını bildiğim için bu soruyu senin soracağını tahmin ediyordum zaten. Senden başkası sormaz diye biliyordum zaten. Hadisi olan hırsından gayretinden dolayı. Sonra diyor ki... Es'adun nasi bi şefa'ati yevmel kıyame Kıyamet günü benim şefaatimle insanların en bahtiyar olana Men kâle la ilâhe illallah Kâlisam min kalbihi Kalbinden halis bir şekilde, ihlaslı bir şekilde La ilâhe illallah diyenler olacak. Kıyamet gününde bi sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatile bahtiyar olacaklar kimler? Kalbinden Hali. halis bir şekilde la ilahe illallah diyenler. Ne şart koştu ne sallallahu aleyhi ve sellem? İhlasla, İhlasla bunu söylenmesini şart koştu. Halis bir şekilde. Sadece Allah azze ve Celle'nin yüzü murad edilerek, sadece onun rızası istenerek. İbn Banu Malik radıyallahu anh hadisinde, Sahih Buhari'de diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem innallahe harrama Allah subhanehu ve teala cehenneme haram eder. Şu kimseler. Men kâle la ilâhe illallah yabtegî bithalike vajhallah. Sadece Allah'ın yüzünü Allah'ı murad ederek la ilâhe illallah diyen kimseler. Burada ne var? Sadece Allah'a murad etmek nedir burada? İhlas. İşte ihlas. Ebu Hureyla hadisinde neyi şarkı üstüne misal sallallahu aleyhi ve sellem? İhlası. Kalbinden ihlas ile bunu söyleyen. Kalbinden ihlası da bunu söylüyor. Bu hadiste bir nükte var. Çok mühim bir mesele. Çok mühim, mühim bir mesele. Diyor ki bu Hureyre, ya Resulallah senin şefaatinle en fazla kim bahtiyar olacak? Şimdi bugün bakın kardeşlerim. insanlar bugün Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatinden o gün mahrum bırakacak şeylerin en büyüğü nedir biliyor musunuz? Bugün şefaat ya Resulallah diye ona yalvarmaları. Bunu niye için? Bunun için yapıyorlar. Şefaat şefaate ulaşmak için. Halbuki şefaate ulaşmak için kullandıkları bu vesile ne? Şefaatin önündeki en büyük engel. engel. Subhanallah. Allah. Neden en büyük engel? Çünkü o gün şefaatle en fazla kimin nasibi var? Ilahe. La ilahe illallah'ını ihlasla söyleyen ehlinden. La ilahe illallah'ı ihlasla söyleyen bir kimse Allah'tan başkasına yalvarabilir mi? Yalvaramaz. Yalvaramaz. Şefaat ya Resulullah şefaateyi filanca diyebilir mi? Diyemez. Yalvaramaz. Bu sözü söyleyenler la ilahe illallah'ın ehlinden değiller. Halis olarak ehlinden değiller. Bakın ki Allah'ın işine, Allah'ın hikmetine, Allah'ın yüceliğine ve şeytan onları nasıl, bir yol, nasıl kandırmış istedikleri şey şefaat. Şefaati kazanmak için öyle bir amel işliyorlar ki işledikleri bu amel halbuki şefaatin önündeki en büyük Subhanallah. Ne acıb bir şey değil mi? O gün bu şefaatle en çok bahtiyar olacak olanlar kalplerinden İhlas ile La ilahe illallah diyenler. Tabi diğer şartlar da yerine gelmez. İhlas La ilahe illallah. de. da demek değil yani. Göz yaşlarıyla dökerek La İlahe İllallah tır. Bu demek değil. Anlamını bilmiyorsan değil mi? Bunu ispat etmiyorsan bu demek değil. O zaman nedir La ilahe İllallah'ın üçüncü şartı? İhlas. i̇hlas. Birinci neydi? İlim. İlim. İlim. İkincisi? Yakin. Yakin. Üçüncüsü? İhlas. i̇hlas. İlim neyi giderecek? Cevâle. Yakin neyi giderecek? Şey şey Şekveyn. İhlas neyi giderecek? Şekveyn. Şirki, şirkin. riyayı, sümayı desinler diye. Ama en mühimine, En mühimi şirki. İhlas, şirkin zıttı. Şirk, ihlasın zıttı. Çünkü şirkte ne var? Ortaklık, Ortaklık var. Yani dışarıdan bir şeyler, katkı maddesi var şirkte. İhlas ne? İhlas, halis. Dördüncü şart. La ilahe illallah'ın dördüncü şartı. Muhabbet. Muhabbet ne demek muhabbet? Muhabbet sohbet etmek demek değil. Sohbet muhabbet o anlamda değil. Ne demek muhabbet? Muhabbet sevgi. Sevgi, sevgi, sevgi beslemek. Kalpten muhabbet beslemek. Neye muhabbet beslenecek? La ilahe illallah sözüyle uluhiyette ispat edilen ifrat edilen Allah subhanahu ve teala'ya. Sonra onun Resulüne. Sonra bu la ilahe illallah kelimesinin ehline. Yani bu sözüyle tevhid olmuş, tevhide girmiş, müvahhid olanlara sevgi beslenecek. Bu da la ilahe illallah inşallah. Allah'a sevgi beslenecek ve öyle bir sevgi ki nasıl olması lazım? Katışıksız, başka iş, başka bütün sevgilerden üstün. Rabbimiz buyuruyor diyor ki Bakara suresinde. "O minennasi men yetehid min dunillahi andadan yuhibunhum ka hubillah." İnsanlardan öyleleri bazıları var ki Allah'ın dışında bazı Allah'a denk, bazı Allah'a ortak eşler ediniyorlar ve onları Allah'ı seviyormuş gibi seviyorlar. Müşriklerden bahsediyor. Müşrikler ne yapıyorlarmış ilahlarını? Nasıl seviyorlar? Allah'ı seviyorlar. Allah seviyorlar gibi seviyorlar. Bir. Müşrikler ne yapıyorlarmış Allah'ı da? Seviyorlar. seviyorlar. Müşrikler Allah'ı seviyorlar. Allah'a düşman söven falan Değil. değiller. Bunu takrir ettik zaten. Allah'ı seviyorlar. Başka? Bu ilahları da seviyorlar. Nasıl? Allah'ı sevdikleri gibi seviyorlar. Onlarla Allah'ı nerede ortak ettiler? Bu sevgi ibadetlerinde ortak ettiler. İşte bundan şirk oldular. Hatta burası var ya şirkin temeli burası. Şirkin vuku bulduğu yer burası. Muhabbet. Çünkü ibadetin temeli de burası. Muhabbet. İbadetin rükunları ne? Zül değil mi? Zül olacak. Hudu olacak. Boyun eğme neyle beraber? Sevgi ve korkuyla beraber. Hem korku olacak hem de Sevgi olacak. Bunun yanında hududu da gelirse, tazellülgelse işte ibadet oldu. Müşrik böyle yapıyor. Allah diyor ki: "Subhanallah. İnsanlardan bazıları Allah'ın dışındaki bu ortakları ortaklara deniyorlar ve onları Allah'ı sever gibi seviyorlar." Diyor ki Allah: "Vellezine amenu eşeddü hubben lillah." İman edenler ise, iman edenler ise Allah'a olan sevgileri onlarınkinden çok daha fazla şiddetlidir. Neden? İma adenlerin sevgisinde ne yok? Katkı maddesi yok. Halis bir sevgi. Kalpten muhabbet çok mühim bu. La ilahe illallahı. Bu sözü de sevmek. Bu sözün ehlini de sevmek. İnsan nasıl sevmez ya? La ilahe illallah. Bak, terazide bizim bütün günah amellerimizden ağır gelecek. Bütün yedi kat semavat, yedi kat arzdan ağır gelecek. İnsan bundan daha fazla hangi sözü sevebilir Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Hayru dua duau yevmi arafa. En hayırlı dua Arafa günü yapılan dualar. Ve hayru ma qultu ana ve'n-nebiyyun min qabli la ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehul mülk ve lehul hamd ala kulli şey Benim ve benden önce bütün enbiya'nın söylediği en hayırlı söz de la ilahe illallah sözü. Düşünün senin benim söylediğim değil yani. Allah'ın en seçkin kulları olan peygamberlerin bile söylediği en hayırlı söz hangisi? <gülüyor> la ilahe. Mümin bu sözü nasıl sevmez? Nasıl mümin bu sözü sevemez? La ilahe illallah. Bu sözü sevecek. Bu sözün ehlini de sevecek. La ilahe illallah ehli olan müminleri de sevecek. Ve bu sözün düşmanlarına da ne yapacak? buz edecek. Bu da neyin şartı? Bu da sevginin şartı. Bu da sevginin şartı. Sevgi olması için, sevginin olduğunun ispatlanması için, ortaya konulması için ne olması lazım? Bir buz olması lazım. Bir nefret olması lazım. İnsan dostlarını sever. Ve dostlarının düşmanlarına ne yapar? bu eder, düşmanlık besler. Ve bunu dostlarının düşmanlarına düşmanlık beslemek için Kendisini de zorlamaz. Zorlar mı? Ya bu ben bu, bu ben bunu seviyorum. Bu benim dostum. Onun düşmanlarına da ben düşman olmalıyım. Düşman olmalıyım. Kendini zorlar mı insan? Zorlamaz. Zorlamadan ne yapar bu düşmanlık kalbinde? Bulur. Bu neyin göstergesidir biliyor musunuz? Sevgilim. Dostuna olan sevgisindeki samimiyetinin göstergesidir. Bakın Rabbimiz acayip bir acayip bir söz söylüyor. Mücadele suresinin sonunda. Diyor ki Rabbimiz acayip bir şey. Yani Allah'ın düşmanlarını sevmeyin. Onlara buğz edin. Böyle değil mesele yani. Diyor ki Rabbimiz: "La tecidu kavmen yu'minun billahi ve'l-yevmil ahir." Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir topluluk bulamazsın. Yani bir topluluk olsun ki bunlar Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorlar. Sonra Yuadu neman hadda Allah'a ve Sonra tutup Allah'a ve Rasulüne karşı gelenlere sevgi besliyorlar. Allah ne diyor? Böyle yapmayın diyor mu? Ne diyor? Böyle bir şey? Böyle bir şey olamaz yani. Hem adam Allah'a ahiret gününe iman ediyor, hem de Allah'a ve Rasulüne karşı gelenlere kalbinde bir sevgi olsun. Böyle bir şey, böyle bir şey olamaz. Tasavvur edilemez yani. Bu ne demek? Eğer iman varsa. Bu muhabbet olamaz. Allah'ın ve Resulü'nün düşmanlığına. Eğer onlara muhabbet varsa iman olamaz. Bu, bu kaçınılmaz. Hatta diyor ki O Allah'a ve Resulüne karşı gelenler isterse onların babaları olsun, isterse oğulları olsun, isterse aşiretleri, akrabaları olsun, isterse kardeşleri olsun eğer onlar Allah'a ve Resulüne karşı geliyorlarsa onlara bir muhabbet besleyemezler. İbareyi anladınız mı arkadaşlar? Allah yasaklamıyor. Onlara muhabbet beslemeyin. Ne müminler mi? Ne diyor? Böyle bir şey olamaz yani. Adam hem Allah'a ahiret güne iman etsin hem de kalbinde iman olsun. Böyle bir şey sen yeryüzünü arasan böyle bir adam bulamazsın. Böyle bir şey olmaz. Muhabbet çok mühim. Allah'a ve Resulüne tevhide ve onun ehline muhabbet ve ne onun aksi onun düşmanlarına Buz, nefret, kin. Ne kadar ağır sözler değil mi? Hiç Müslümana yakışmayacak şey sanki. Buz, nefret, kin. Evet bu, nefret, kin. Bismillah. Rabbimiz buyuruyor diyor ki İbrahim aleyhisselamdan bize hikaye ederek. Bismillah. Ve bizleri İbrahim'den örnek almaya teşvik ederek. Diyor ki Rabbimiz. Kad kânet lakum usvetun hasanetun fi İbrahim vellezîne ma'ah. Sizin için İbrahim ve onun yanındakilerde çok güzel bir örnek var. Ne yapın diyor yani Rabbimiz bak onların bu tavrını örnek alın. İbrahim ve onun yanındakilerde sizin için bir örnek var. İz li kavmihim Hani onlar kavimlerine şöyle demişler. İnna bura'a u minkum Biz sizden beriyiz. Kimden beriyler? Şirkten, onların ilahlarından ondan önce kimden? Sizden beri sizinle bizim bir alakamız yok. İnna buraa'un minkum ve mimma ta'budun min dunillah. Ve Allah da Allah'tan başka ibadet ettiklerinizden de beriyiz. Biz sizden ve sizin Allah'ın dışında ibadet ettiğiniz şeyler var ya, bizim sizinle bir alakamız yok. Biz sizden beriyiz. İnna buraa'un minkum ve mimma ta'budun min dunillah. Sorar وَبَدَى بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْدَاءُ ebeden. Kıyamete kadar ebediyen sizinle bizim aramızda bir düşmanlık bir kinle, bir nefret baş göstermiştir artık. Ne yapıncaya kadar? Hatta تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ Siz bir tek olarak Allah'a iman edinceye kadar, tevhid ehli oluncaya kadar. Söze bakıyorum. Biz sizden beriyiz. Sizin ibadet ettiklerinizden de beriyiz. Sizinle bizim aramızda ebediyen siz tevhide gelinceye kadar bir düşmanlık bir nefret ve bir buğz baş göstermiştir. Ne zamana kadar siz mümin? Oluncaya kadar. Allah ne diyor bu sözü? Allah bu sözü bize ne olarak aktarıyor? Diyor ki bak sizde bunda, sizin için burada ne var? Örnek var. Örnek var. İşte muhabbet bu. Bu şartı yerine getirirse işte o zaman La İlahe illallah'ın ehlinden olur. O zaman La İlahe illallah'ın dördüncü şartı hangisidir? Muhabbet. Muhabbet. muhabbet muhabbet neyi ortadan kaldıracak Boğzu da ortadan buzu ortadan Hoşlanmamayı ortadan kaldıracak buzu ortadan kaldıracak Adam müminlere karşı tevhid ehline karşı kalbinde boğzu varsa Bunu ortadan kaldıracak Eğer tevhide ibadetin Sadece Allah'a halis edilmesine Allah'ın dışındaki bu türbelere Hocalara şeylere tapılmamasına bununla, bununla alakalı bir rahatsızlık duyuyorsa ne yapacak? Bunu kaldıracak Yoksa muhabbet şartını yerine getirmiş Olmaz. Birinci şart nedir? İlim. İlim. i̇lim. İkincisi? Yakin. Yakin. Üçüncü şart? İhlas. İhlas. Dördüncü şart? Muhabbet. ilim İlim neyi kaldıracak? Cehalet. yakîn Şek ve şüpheyi. Şüphe. İhlas neyi kaldıracak? Şirki, Şirki. Şirki ve riayi. Muhabbet? bozulur Bozu. Beşinci şart? Sıdk. <gülüyor> sıdk. Nedir sıdk? Doğruluk. Doğruluk. Sıdk. Doğru olmak. Sıdk nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Sıdk, doğru olmak. İnsanın kalbinde olanla dilinde olanın aynı. aynı olması demek. Sıdk bu demek. Yani dilinde söylediğin kalbindekini yansıtıyorsa burada ne var? Sıdk var. Eğer dilindeki kalbindekini yansıtmıyorsa burada sıdk yok demek. İnsanın kalbiyle Evet. Dilinle olacak. Yani kalbindekini söylemesi insanı diliyle kalbindekini söylemesi sıdk bu. Kalbinde başka bir şey var. Dilinde başka bir şey söyle. Burada ne var? Sıdk yok. Ne var? Riyâ. var, yalan. Bakın acayip bir ayet. münafıkın suresinde. münafıkın suresinin başında. Allah Sübhanahu ve Teala diyor ki hocam beni uyarın ben hata ediyorsam. Diyor ki Allah, "İza ca'a el-munafiquna yaquluna neşhedü" inneke la rasulullah münafıklar gelip derler ki biz şahitlik ediyoruz sen Allah'ın rasulüsün Allah diyor ki vallahu ya'lamu inneke la rasuluhu. Allah biliyor ki sen onun rasulüsün vallahu yeşhedu innel munafiqine lekadhibun innehum lekadhibun Allah, Allah şahitlik ediyor ki onlar yalan söylüyorlar yalan söylüyorlar ne diyordu münafıklar biz şahitlik ederiz ki sen Allah'ın bu söz hak mı, yalan mı? Allah, Allah, Allah. Allah diyor ki yalan söylüyorlar. Söyledikleri yalan nerede? Yalan söyledikleri sözün doğru yalan olması değil. Neyin yalan olması? Onlar kalplerinde olmayan bir şeyi ağızlarıyla söylüyorlar. Bak böyle olduğu için Allah baştan diyor ki, onlar der, sana gelip derler ki biz şahitlik ediyoruz sen Allah'ın Resulüsün. Allah biliyor sen, sen onun Resulüsün. Ama Allah biliyor ki onlar yalan söylüyor. Yani... Onlar kalbinde olmayan bir şeyi neyle söylüyorlar? Ağızıyla. Dilleriyle söylüyorlar. Ağızlarıyla. Kalplerinde olmayan bir şey diyorlar. Sıdk. İşte sıdk bu demek. Bu çok mühim. Doğruyu söylüyorlar ama yalan söylüyorlar. Evet. Söyledikleri söz hak. hak, hak, hak kendi hak, kendi, hak, kendi içinde. Ama onlar bunu hak, sıdk olarak sıdken söylemiyorlar. Sadık bir şekilde yalancı olarak söylüyorlar. Bu sıdk var ya. Subhanallah. Allah'ın yeryüzündeki bir sünnetidir. Allah'ın iman edenler üzerindeki sünnetidir. İnsan hepimiz atıyoruz atıyoruz değil mi? Ben bak burada oturdum bir saatten beri neler atıyorum tutuyorum. Ağzımızda bir şeyler söylüyoruz. Allah Allah'ın sünnetidir. İnsanların ağızlarında söyledikleri bu sözlerde sadıklar mı? Yani kalplerindekini mi söylüyorlar yoksa yalancılar mı? Allah ne yapar bunu ortaya çıkartmak için? İmtihan eder, iptila eder. Ve bu iptila etme, bu imtihan etme yüce Allah'ın bir sünnetidir. Allah diyor ki Ankebi Suresinin başında. Elif lam la, ra. Fahsabannasu en yutraku en yaqulu amennâ ve hum la yuftenun. İnsanlar iman ettik demekle sonra imtihan edilmeden, fitneye tabi tutulmadan öyle serbest bırakılacaklarını mı zannettiler. İman ettik. Nereyle söyledik bunu? Dille. <gülüyor> söyledik dille. Ondan sonra bu dille söylediğimiz kalbimizdeki mi acaba diye Sadık mıyız bunda, yalancı mıyız diye Allah diyor ki, iman ettik demekle, imtihan edilmeden bırakılıvericilerimizi zannettiler. Wallaqad fattenn aladin min kablihim, falayalmannallah aladin sadku, wallayalmann al Allah diyor ki, biz onlardan öncekileri de fitneye tabi tuttuk, imtihan ettik. Allah böylelikle neyi bilecek? Kimler yalancı, kimler sadık, bunu bilecek. Subhanallah. Yani böyle dillen atıyoruz. Allah'a iman ediyoruz. Söylüyoruz her şeyi. Ama bu kalbimizdekini bilen kim? Allah Yüce Allah. Allah. Yüce Allah bizi bu sözlerimizde sadık mıyız yoksa yalancı mıyız bilmek için ne yapacak? İmtihan Ve bu imanın şartı yani. İmanın şartı şöyle. Yani iman olduğu anda arkasından hemen ne gelecek? Mutlaka bu imtihan gelecek. Mutlaka bu imtihan gelecek. Sen bu imanında sadık mısın yoksa yalancı mısın diye. Mümin göründün, muvahhit göründün, ehli sünnetle beraber göründün. Gerçekten kalbinde sadık mısın? Yoksa başka bir amacın, başka bir niyetin mi vardı? Sen bunu bizden saklarsın değil mi? Kullardan saklarsın. Ben bunu sizden saklarım. Ama kimden saklayamayız? Allah Allah'tan saklayamayız. Allah da bunu ortaya çıkartmak için ne yapar? Yalancı sadıktan ortaya çıksın diye bunu insanları imtihan eder. Yalancı sadıktan ortaya çıksın diye. Buhari'de ve Müslim'de Muad bin Cebel radıyallahu anh'unun rivayet ettiği adresi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor diyor ki مَا min عَبْدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ illallah اللّٰهِ وَاَنَّ Muhammeden رَسُولُ اللّٰهِ صَادِقًا مِنْ قَلْبِهِ حَرَّمَهُ اللّٰهُ عَلَى Hiçbir kul yok ki veya bir kul kalbinden sıdk ile kalbinden sadık bir şekilde Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resuluhu derse Allah okula cehennemi ateşi haram eder. Sahih Buhari ve Sahih Müslim. <gülüyor> Ney şarkı üstüne misal sellem? Ne ile bunları söylerse? Kavri, Kavri, Kalbinden sıdk ile. De. Kalbinden sıdk ile. Yani la ilahe illallah dedin. Eşhedü en la ilahe illallah dedin. Kalbinde eğer kalbin de bunu söylüyor bunu tasdik edip kabul ediyorsa işte bu. Nebi sallallahu aleyhi Sıdkı şart koştu. Kalbinden sıdk ile bunu söylemek. Kim hangi kul kalbinden sıdk ile Allah'tan başka ibadete layık hak mabudullah yoktur ve Muhammed Allah'ın kuludur ve resulüdür. Bunu kalbinden sıdk ile söylerse Allah bu kimseye cenneti cehennemi haram, haram eder. Sıdkı sıdk. basit mi ya sıdk? Öyle senin ne sallallahu aleyhi ne işar neyi şart koştu burada? Doğru. Sıdkı şart. O zaman sıdk la ilahe Allah'ın Beşinci, beşinci şart. Bir, bir neydi? İlim. İlim. İki? Yakın. Sonra? İhlas. Sonra? Muhabbet. Muhabbet. Beş. Sıdk. Sıdk neyi ortadan kaldıracak? Yalanı. Yalanı. Yani nasıl yalanı? İşte bu yalanı. Bu nifakı ortadan kaldıracak yani. Yalan bizim kendi kendi içimizdeki yalan. Onun onun da ismi ne? Nifak. Nifak. Nifakı. Yalanı ortadan kaldıracak. Nifakı ortadan kaldıracak. Sıdk. Bu beşinci şart. Altıncısına, inkiyat. İnkiyat. Onu de. İnkiyat. İnkiyat etmek. İnkiyat etmek, boyun eğmek demek. İnkiyat. Boyun eğmek, teslim olmak demek. Yani la ilahe illallahın içerdiği bu mana var ya, birini şartla bildik. Sonra yakinen bildik şüphesiz. Sonra ihlasla bunu kabul ettik. Sonra onu sevdik, ehlini sevdik. Ondan sonra sıdk, sıdk ile kalbimizdeki ile dilimizdekini bir yaptık. Ne olacak ondan sonra? İşte bu anlama ne yapmak lazım? Boyun eğmek lazım. Yüce Allah'a ve onun tevhidine onun ruhiyetine teslim olmak lazım. Boyun eğmek neyi ortadan kaldıracak? Terk etmeyi. Evet. Adam diyebilir ki evet. Yani Allah ibadete layık olabilir. Evet, diğer ilahlarda ibadete layık olmayabilir. Ama ben yani bu ben buna boyun eğmiyorum. Ben buna teslim olmuyorum. Bu kimseye de bu söz bir fayda vermez. Boyun eğecek, teslim olacak. Diyor ki Rabbimiz, "Vemen ahsenudiinen mimmen esleme vejhehu lillah." Yüzünü Allah'a teslim edenden daha güzel dinli kim olabilir? Yüzünü Allah'a teslim edenler, kendini Allah'a teslim, Allah'ın önünde, Allah'ın ahkamı önünde boyun eğenler. İnkiyat edecek, boyun eğidir, boyun eğecek. Allah'ın bütün hükümlerinden. Resulullah'ın bütün hükümlerinden. Bu şekilde boyun eğerse işte o zaman bu kimse ne olmuş olur? Bunu gerçekten kabul etmiş olur. Şu kimsenin boyun eğmesine kim inanır? Evet ben Allah'a inanıyorum, evet bu şu vakit namazda kılıyorum. Haramları da kabul ediyorum, helalleri de kabul ediyorum. Ama bu zamanda yani hırsızın elini kesmek ne bileyim böyle... Bunlar olacak işler değil. Bu adam mümin mi? Niye mümindi? Neyi terk etti? Buna iman etmedi mi? Yok Allah'ın kitabında böyle bir şey yok diye bunu red Hayır. Ne yapmadı buna? Boyun eğmedi. Eğer sen Rabbini hakkıyla takdir ediyor olsaydın, eğer ona hakkıyla iman ediyor olsaydın, onun ilmini, hikmetini, kulların maslahatını senden, benden ve herkesten iyi bildiğini biliyor ve iman ediyor olsaydın, Allah'ın hüküm verdiği bir şey ne yapmazdın? Burnunu sokmaz diyor ki Rabbimiz "Mâke'nen li'l-mü'minîn ve lâ mü'minîn izâ kadâ'allâhu ve rasûlühü emren en yekûne lehumü'l-khiyâratu min emrihim." Mümin bir kadın için veya mümin bir erkek için, Allah ve Resulü bir konuda bir karar vermişlerse, artık onlar için da ne yoktur? Seçim hakkı. hakkı. yoktur. Senin artık senin bir senin bir tercihin yok burada. Mümin sen. Başka bir şeyse, bayrı bir şey. Ama ben müminim diyorsan İman ettim, teslim oldum Allah'a diyorsan, Müslüman ne demek Müslüman? Teslim olduk, teslim olduk Allah'a ya. Rabbimiz bizi yarattı. Kendisine ibadet edelim diye bizi yarattı ve biz ona teslim olduk. Allah bir konuda bir hüküm verdiği zaman, onun Resulü bir hüküm verdiği zaman, bize artık burada ne yapmak düşer? Boyun eğmek, teslim olmak. <gülüyor> Semi'na ve ata'na ata demek. İşittik ve biz buna itaat ettik. Mümin bir erkeğin, yani bu ifadeler acayip ifadeler ha. Mümin bir erkek ve mümin bir kadın için Allah ve Resulü bir konuda karar vermişse artık onlar için ne yoktur bir? Seçme hakkı, hakkı yok. Ne yapması lazım buna? Boyun ince. Hem de nasıl boyun biliyor musun? Subhanallah. Rabbimiz diyor ki Rabbi وَرَبِّكَ Hayır, vallahi Rabbine yemin olsun ki فَلَا la لَا hatta حَتَّى يُحَكِّمُوكَ ف۪يمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ la لَا fi فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْل۪يمًا diyor ki hayır Rabbine yemin olsun ki Rabbine yemin olsun ki onlar aralarında çıkan bir anlaşmada anlaşmazlıkta seni hakem tayin etmedikçe seni hakem tayin etmedikçe sonra senin vereceğin hükme kalplerinde hiçbir tereddüt duymaksızın yani hükmü kabul ettik Yetmez. Nasıl kabul edeceksin? Kalbinde hiçbir sıkıntı, tereddüt duymaksızın tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça Rabbine yemin olsun ki mümin olamazlar. Ne var burada? İnkiyat. Boynuna yiyeceksin. Allah ve Resulullah bir şey hüküm verdiyse Nebi bir şey hüküm verdiyse buna teslim olacaksın. Hem de nasıl teslimiyet? Zoraki teslimiyet değil. Nasıl? Kalbinde bir tereddüt olmayacak tam bir teslimiyetle teslim olacaksın ki mümin olasın. İnkıyat, boyun eğeceksin. Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem لَا يُؤْمِنَا أَحَدُكُمْ Hatta يَكُونُ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ Sizden biriniz hevası, hevesi, isteği, kendi tercihi, benim getirdiğime tabi olmadığı sürece mümin olamaz. İmanın şartı nedir? Bizim bütün isteklerimizin, hevamızın, arzumuzun Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği bu dine tabi olmasıdır ittiba Tabi olmasın. Yani hevamızın o tabi olmasa demek onun önünde boyunumuzu eğeceğiz. İnkiyat bu demek. İnkiyat bu demek. Boynumuzu e Allah'ın ve Resulullah'ın hükümlerine boyun eğmek. Bunları terk etmedi. Bu kaçıncı şart? Altı. Altı. Bir neydi? İlim. Sonra? Yaki. Sonra? İhlas. Sonra? Muhabbet. Sonra? Sıt. Sonra? İnkiyat. İnkiyat. İnkiyat. Yedinci şartımız da kabul. kabul. <gülüyor> bütün bunları kabul etmek olacak. Evet. Bütün bunları ve la ilahe illallah'ın anlamına la ilahe illallah'la nefret ettiğimiz şeyin ne olduğunu, ispat ettiğimiz şeyin ne olduğunu ve ibadetin sadece Allah Azze ve Celle'ye yapılması gerektiğini onun dışında bütün ilahlardan reddedilmesi gerektiğini bunları ne yapmak bunları? Kabul, kabul etmek. Etme. Kabul neyi ortadan kaldıracak? Red. Reddetmeyi ortadan kaldıracak. Reddet, reddetme olmayacak. Red, böyle bir şey reddedilir mi? Reddedenler bunu var mı? Var, var ya. Subhanallah. Ya nasıl olabilir? Bu, yani insan Allah insanın aklını nasıl tertüme edebilir? Şimdi bize diyorlar ki bunlar sapık, değil mi? Tat Tasavvuf elta. Bize diyorlar ki bunlar sapık. Neden biz sapıkız? Çünkü diyoruz ki sadece Allah'a yalvaralım. Bak, bir insan hiçbir kitap okumasın, kişi din bilmesin, Kur'an-Sünnet bilmesin. İki tane grup var Bu buna sapık diyor bu buna sapık diyor Bu adam hakkı bak çok basit bir şekilde anlayabilir Bu bunlara sapık diyor niye Niye sapık diyorlar bize İbadet sadece Allah'a yapılsın dediğimiz için Dua sadece Allah'a yapılsın Biz onlar niye sapık diyoruz Onlar da ibadet sadece Allah yapılmasın dedikleri için Dışarıdan bakan bir insan Ya bunlardan biri sapıklıksa Allah aşkına Hiçbir şey bilmiyor bak adam ne Kur'an ne Tevhid hiçbir şey bilmiyor eğer bunlardan birisi kesin sapıklıksa hangisi bunların sapıklık olmaya daha yakındır ya? Sadece Allah'a yalvaralım diyen mi daha sapık olmaya yakındır? Yoksa hayır arkadaşlar sadece Allah'a yalvarmayalım başkalarına da yalvaralım diyenler mi daha sapık olmaya yakındır? Sadece insan buradan bunu bilebilir ya. Kabul etmiyor. Hayır. Sadece Allah'a yalvarılsın. Hayır. Sadece Allah'a yalvarılmasın. Dün hoca söyledi değil mi derste? Belki burada da anlattı. Ya ayet okuyorum diyor. Allah Allah'tan başkasına yalvarılmayacağı ile alakalı. Allah'ın dışında dua ettiklerine dua edin bakalım. Onlar ne gökyüzünde ne yeryüzünde hiçbir şeye sahip değiller. Onların semavatta bir ortaklıkları da yok. Allah'ın Allah onlardan bir yardımcıları da yok. Allah katında hiç onların, hiç kimsenin şefaati onlara fayda vermez. Bu Allah'ın ayeti. قُلِدُعُ الَّذ۪ينَ زَعَمْتُمْ la دُونِهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِلَا Diyor ki Rabbimiz de ki, o Allah'ın dışında batıl itikadlar beslediğiniz ilahlar var ya onları yalvarın durun bakalım. Bir, diyor ki onlar semavatta ve arzda zerre miskali bir şey sahip değiller. Hiçbir mülkiyet, mülkiyetleri yok. Sonra Allah'ın onların bu işlerde sahip olmadıkları gibi ortaklıkları da yok. Allah diyor. Sonra diyor ki Allah'ın onlardan yardımcıları da yok. Sonra diyor ki onun katında şefaatle fayda ediniz. Bu dört madde diyor ki ilim heliyi bn Bu dört madde var ya Şirki böyle kökünden kesip atar kazır müşrik bunu gördükten sonra hiçbir şey diyemez. Çünkü bir insanın birinden bir beklentisi varsa birinden bir şey bir şey bekliyorsa bir şey talep ediyorsa o beklentisi olduğu kişi şahısı veya makam kimse ya benim istediğim şeye sahip olmalı değil mi? Sahip ol olsun ki bana versin. Sahip değilse sahibin ortağı olmalı. Ya sahibin ortağı değilse en azından onun yardımcısı olmalı. Onun yardımcısı değilse en azından onun katında hatırı geçer, geçer bana referans yapacak biri olmalı. Ancak, ancak bu durumda benim ondan istenen mantıklı olabilir. Allah bu ayette bu dördünde nef ediyor. Diyor ki dördü de yok. Onlar ne sahipler, ne ortaklar, ne yardımcılar ne de onların Allah katında Allah'ın yanında bir şefaatleri söz konusu. Ve hoca diyor ki ya bunu okudum. Adam biri kalktı dedi ki sen evliya düşmanısın. <gülüyor> sen evliya düşmanısın ne var burada? kabul yok, kabul yok, red var hayır, İbadet sadece Allah'a olmasın hayır, yalvarma sadece Allah'a olmasın zül, hudu, tezellül, boyun eğme sadece Allah'a olmasın sadece Allah'ın Allah'ın beyti tavaf edilmesin sadece Allah'a el açıp yalvarılmasın hatta sadece Allah bizi görüyor her zaman diye itikad edilmesin Bunları duymadık mı bu kulaklarınız? Siz duymadınız mı bu kulaklarınızla? Şeyhim hocam benim gece yatağımda kaç defa sağıma soluma döndüğümü bilir diye adamı duydunuz mu? Duydum hocam. Ya bu adam var ya şirkte Ebu Cehil'i falan geçmiş. Ebu Cehil'in böyle bir itikadı yok. Ebu Cehil diyordu ki evet sadece beni Allah görür bilir ama biz buna da ibadet edelim. Bu ne diyor? Hayır. Hem buna ibadet edelim hem bu var ya hem beni görür de bilir de. Subhanallah. Subhanallah. Geçen gene birisi söyledi. Süleyman Efendi'nin türbesine gidiyorlar. Ahmet'te mi? Her pazar gidiyorlar. Süleymanca diye bir cemaat var ya. Bizim arkadaşlardan biri otobüsçü öyle servis götürüp götürüyormuş. Sormuş demiş ki ya buraya nedir buraya geliyorsunuz? Bu mezarda ne var? Demiş ki orada hocalarım bir tanesi. Demiş ki burada yatan zat var ya. Demiş bu dilemezse var ya bir yaprak kıpırdamaz. Aa, ya bu Müslüman mı bu adam? Bu, bu hangi din bu yani? Süleyman dini. Bu hangi din bu? bizi şu aldatıyor namaz kılmaları oruç tutmaları kelime şehadet getirmeleri bu var ya bu Müsl İslam dini değil bu bu İslam dini değil bunu bu Cehil görse tekir eder der ki der, ben senden biriyim uzağım der <gülüyor> ya vallahi der Allah'ın ayetleri böyle değil mi der diyor ki bu bu istemese var ya bu yaprak kıpırdamaz bu ne ya kabul yani bunlar ne yapmıyorlar kabul Etmiyor. etmiyorlar kabul dene la illallahın Şart. yedinci ve son şartı. Bir daha sayalım. Bir neydi? İlim. Sonra? Bilim. Yapayım. Yapayım. Ondan sonra? Klas. İhlas. Sonra? Muhabbet. Evet. Sonra? Sıt. İnkiyat ve kabul. Yedi şart. İlim ehlinden bazıları bir şart daha eklemişler. Sekizinci şart. Aslında bu rükunların içinde var. Ama bir daha tekrar edilsin, üzerine dikkat edilsin diye burada söylemişler. Allah'ın dışındaki ilahları küfretmek. İnkar etmek. Kimisi de bunu sekizinci şart olarak sayıyorlar. Allah'ın dışındaki ilahları, mağbutları inkar etmek, reddetmek. Dersin başında söyledik. Hemen فَمَنْ يَكْفُرُ بِالْتَاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْمُخْقَانِ Bu sımsık kul kul kulba sarılmanın şartı hangisi? Allah'a iman etmenin yanında. Hatta Allah'a iman etmekten önce ne? Tağutu reddetmek. İlim bahsediyor ki evet, bu da sekizinci şart. Bu şartları inşallah arkadaşlar ezberleyelim. İnşallah hocam evde çoluğumu çocuğumuza bunları telkin edelim 8 mi diyelim 7 mi diyelim hocam 7 deyin 8 deyin önemli değil 7 deyin inkar, inkar. Allah'ın dışındaki ilahları inkar ve şunu şunu unutmayın mesele ne burada bunları böyle saymak değil kendimizi kontrol edelim birinci şart ilim kontrol edelim kendimizi Ha biliyor muyuz bunun mı? bu bilgimizde bir beyine üzerinde miyiz Rabbimizden bir hüccet üzerinde miyiz Sonra bu konuda bir tereddüdün var mı acaba? Sonra da ihlasımızı kontrol edelim. Hepimiz edelim. Her amelimizde, her adıma, her adıma, her nefes alışımızda. Bu şeytan var ya, ihlasımızı kontrol edelim, her nefes alışımızda. Çok mühim bir şey yani. Ve insan ihlas ile alakalı bunun çok zor bir şey olduğunu anlamaya başlamışsa eğer kendiyle mücadele ediyorsa bu adam bir mesafe kat etmiş demek. Bazıları var hiç haberi yok. Kendisinden hiç haberi yok. Ben ihlaslıyım sana diyorum ama o yaptığı bütün amel başkası için yani. İnkiyat boyuna eğme Rabbimizin bak hükümlerine boyun eğme En küçüğünden en büyüğüne. Sadece aklınıza tevhid gelmesin. Allah ve Resulullah bir şeyde hüküm vermişler. Ya öyle şeyler var ki. Şu anda etrafımızda oluyor. Yeni şeyler oluyor. Allah'ın hükümleriyle ayetleriyle alakalı mümin olduğunu bildiğimiz insanlar. Böyle bir itiraz gösteriyorlar yani. İtiraz gösteriyorlar. Yakın zamanda bir kardeşimiz ikinciye evlendi. İkinci hanımını aldı. Allah mübarek etsin. Kim o Elif Reza Koca? Hoca. Geçen hafta buradaydı ya. İlle Hoca ikinci hanımını aldı. Ve onun etrafından mümin olduğunu bildiğimiz insanlar. Ve hatta yani tevhid akitisyen sahip insanlar öyle bir karşı çıktılar ki buna inanamaz. Sanki bir, bir ahlaksızlık, bir hayasızlık yapılmış. Adamlar bunu kabullenemediler yani. Bunu, bu, bu, bu ne eksikliği? Ne yok burada? Şey, evet, Çe. Sen sen neye karşı çıkıyorsun? Senin itiraz de... ettiğin şey nedir burada? Allah Subhanallah. Allah'ın Allah ve Allah'ın bir hükmü var. Ben mübah bir iş yaptım. Buyuruyor. En iyi ihtimalle mübah. Yani evet. müstahap faziletli falan ayrı bir şey. Evet. Ve bir mümin buna bunu kalbinde buna buz ediyor. Bunu kapı ya böyle bir şey olur mu ya? Adam gül gibi çocuğu var, çocuğu var, karısı var, milleti bak. Kalbinde buna buz ediyor. Burada ne var? İnkiyat eksikliği var. Allah muhafaza. Çok tehlikeli bir şey. Bak bizim hanımlarımızın çoğunda da bu var. Bilmiyorlar. Evet. Bunlara onu telkin edin. Bak onlara bunu telkin edin. Anlatın. Öğretiyoruz hocam. Öğretin. Yapılmasa bile. Evet. Bak şu normal. İnsanın eşini kıskanması bunu kabullenemesi ayrı bir şey. Ama şunu bilsinler. Eğer kalplerinde Allah'ın bu hükmüyle alakalı bir buz varsa, bir tereddüt varsa vallahi çok tehlikeli yani. Yedisinde yani ve herhangi bir tanesinde de evet. olmazsa fark evet. yok. Evet, olmaz. Şart bu. Yani. Aynı abdest yoksa namaz olmadığı gibi. Yani. Kıble yoksa namaz olmadığı gibi. Fart. Setri avret yoksa namaz olmadığı gibi. Yani zorlanıyorsa demekseydim yani abdest yoksa Hayır. Eğer zorlanıyorsa yoksa... kendini zorlayacak. İman etmeye çalışacak. Kalbinde bunu, buna karşı bir buz varsa Allah muhafaza. Tamam. Rıza göre de kabul etmeme bunun arasındaki fark. Onu şöyle geçer. Yani, yani bakın kabul etmeme şu şu olabilir, şu normal. Normal fıtri bir tepki gösterebilir. Kıskanabilir. Bunu şey yapmayabilir. Ama Allah'ın hükmüyle alakalı. Bir sıkıntı geliyorsa içine. Hocam hükmü kabul ediyor. Hükmü kabul ediyor da evlenemezsin diyor da şak mı şu? bu ayrı. Ama şunu şey Hükmü kabul dedim bile söyleyin, telkin edin. Onlar da kendi kalplerine dönsünler. Bu onlar için de bizim için de Allah'ın bütün hükümleriyle alakalı. Ne yapalım yani? Kendi kalbimizi bunlarla kendimizi tartalım. Bir çelim acaba bu şartların hangisini yerine getiriyoruz? Eksiklerimizi tamamlamaya çalışalım. Biz zaten bundan sonra çok uzun bir zaman hala bütün mesele bu şartların, bu günlerin, bu mananın, bunu zıktı olan şeylerin bunun etrafında biz konuşmaya devam edecez, bukmadan. Siz de bukmadan dinlemeye devam edin inşallah. Subhanallah.